Gece gündüz seni tespih ediyoruz, taklis ediyoruz. Sonra insan yaşasın, boşuna bela acısını. Ne işim var? Ne? Yok diyor yani. O zaman yarattığım zaman görürsünüz insanı. Diyor. Bakın nasıl yaşayacağım. Ben onlara Esma Müslahı'yı bırakacağım. Esma bütün kâinatı. Eylek de telkonsu bir şey söylemiyorlar. Yardım Hani, yani hani Rabbin meleklere ben yerdim bir halifeyi yaratacağım demişti ya, meleklere de der ki, ''Yâret bana.'' Onu da müslitlik, hani, insanı kandıracak, kötü halde yapacak, işe halde edecek ve kan dökecek bir mahluk mu yaratacaksın? Adem yani kan dökülür görüyorsunuz. ''Biz sana hamd ederiz.'' Tesbih ederiz ve seni takdis ederiz, yücelkeriz. Cenab-ı Hak buyurdu ki, ben sizin bilmediğiniz bir şeyi, yani o halifeyi yaratmaktaki maksadı bilirim. Aslında kendini engel edecek Bir nakış yapıp da ona fesat doğumu karıştırmaktan maksat nedir? zulüm ve fesat ateşini parlatmak, mescid ve secde nedeni yapmak için ne içindir? Soruyor. Kanlı su ve sarı su mayesi tazarı için coşturmanın manası nedir? Bunların hepsinin aynı hikmet olduğunu biliyorum. Lakin mahsudumu açıkça görüp anlamaktır. Hazreti Musa de biliyor bunları bir de Allah'tan duymak istiyor bunları. Malum ya, sualler ya ya imtihan, ya, ya itminan. İtminan e, bir yere razı olmak gibi falan bir şeydir, onu da şurada tam şeyini söyleyeyim size. Ee, arkadaş geldiğinden mi? İtminan, emin olmak için. Alın mı içeri? emin olmak için, yani ondan, o, bu yaratıysa emin olmak için, yaratıysa emin olmak için, evet. var gibi ya, sorular ya imtihan, ya ikminan için olur. İmtihanda bir nevi itiraz vardır. İmtihan işte, hala göre, ben daha ne oluyoruz? Bir arkadaş geldi, sohbete katılmak evet. istiyormuş. Şeyh Harun, Şöyle biraz giderseniz, yer açılır. Şey diyorum, göze... bir arkadaş gireceğim. Nereden teşerik? Bağcılar'dan geliyor. Bahçeden. Nerede bağcılar? Bağcılar'da oturuyorsunuz. He Ne yaparsınız? Ben bir iş yapmam şu anda. Nereden geldin buraya? İşte Bağcılar nereden, i̇şte nereden geldin? Geldi. Yani, hani hangi şehir geldin? İşte İstanbul'da yaşadın. Burda mı doğdunuz? Hı hı hı. Evet. Peki, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunların hepsinin aynıye hikmet olduğunu biliyorum. Lakin mahsudum açıkça görüp anlamaktır. O da kendini tatmeli, tatmeli sebebi biliyor ama bir de onun ağzından duymak istiyor. Malum ya, sualler ya imtihan, ya ekminan içinde olur. Emin olmak için veyahut bir şey onun, onun bilgi söylemek için sorarsınız veyahut da kendi bilgini sağlamlaştırmak için sorarsın. İmtihanda bir nevi itiraz vardır imtihanda yani şek ve şüphesi kalmak için sormakta itiraz yoktur. İşte Hz. Musa'nın bu sayede İtminan'dan talebi kabrini idi. Nitekim Hz. İbrahim Aleyhisselam da Ya Rabbi, ölüleri nasıl bir bana göster. Biliyor ama kendini tatmin için bilgisini, kuvvetlerinin için nasıl olacak derden bana gidiyor. Diğer tarafta bulunmuş. Yani, ölüleri dirilteceğime inanmadım mı? Şimdi Allah diyor ki, ben ölüleri dirilttiğimi dirilttim biliyorsun, buna inanmadın mı? diyor. O da diyor ki, yani, evet inandım, lakin kalbin mutmain olsun diye görmek istiyorum. Kalbim de ona inansın. Evet, yaptın ama bir de inanayım, göreyim. Yaptığın işlerin aynı hikmet bulunduğuna dair olan ilmi yakinim bana sus diyor. Lakin görmeye olan hasım hayır, yok diyor. Evet, Allah'ın bunu yaparır, biliyorum. Ancak işte nefis var ya nasıl yapacak olan inanacak. Kulmuyor ya. Tamam. Kendi sırrını meleklere gösterdin ki böyle bir lütuf öyle bir coşkunluğa der. Kendi sırrını meleklere gösterdin de böyle bir lütuf öyle bir coşkunluğa değer. Meleklere harifeyle sırrın gösterilmesi Esma'nın Adem Aleyhisselam'a öğretilip, meleklerin bilmediği o isimleri Hz. Beşeri beşere Beşeri insan olan Meleklere bildirmesi ve kendisinin ilim ve irfan cihetinden meleklerden yüksek olduğunu meydana çıkmasıydı. Baksana, insanlar meleklerden daha üstün varlıklar. Nitekim de öyledir. Meleklerde nefis yok. Onlar, Allah onlara bir vazife vermiştir. O vazife de. Allah'a şükret etmek, şükretmek, onu taklis etmek, oh, başka bir şey bilmezler. Şeytanın da vazifesi belli, insanları ifsat etme kandırmak. Ama insan öyle değil. İnsanda hem şeytaniyet var, hem melekiyet var. Onu, onu ödemek istiyorum. İnsanda eğer şeytaniyet tarafını yüceltirsen, şeytan olsun, meleketten, yücel, yücel, yücel, melek olsun. Adem'in nurunu, yani ilim ve irfanını meleklere açıkça gösterince onların müşkülleri beyan edilmiş oldu. Yani bir melekler benim burada sen niye yaptın diye bir sormayı Sor, sormadım Senin haşrın yani tekrar dirilmen, haşrın yani mahlul kaldı öldükten sonra diriltip mahşere toplanan ve orada her birini muhakeme ederek mükafat mı mücadele vermen, cehmette nasıl de iyi de yaptıkların iyiliğin. Karşını görecekler. E, kötüleri yaptıkları kötülüğünün karşılığı ce cezanı görecekler. Ve ben ölümün sırrını söyleyecektim. Mi kim dünyadaki ağaçların meyveleri yaprakların sırrının ne olduğunu anlatır ki yapraktan da mazlar ondan yetişecek olan meyveleri. Bir çocuk İlm'e bakıp olmazsa zincir vasına yıkar, sonra onun üstüne harfleri yazar. Eskiden biz de öyle yapıyorduk. Şöyle bir taş lavamız var, yeterli bir çerçeveyle böyle, oraya tebeşirle yazardık harfleri. Sonra onu sese verdik, bir keşte üstü beyaz bir şeyler giderdi suyuna yıkardık onu, kuruttuk, yaş yaşi tebeşir onu yazmazdık, kuruttuk sobanın altına yazardık teşekkür ederim. Taş her her çantana bulanıcısın gördün mü onuncaz? Farket onu gördüm. Bari makine var, çünkü şöyle bir e, siyah tahta taş yapar. E, i̇ki evimizde e, bir şiir, bir Sokağı, o, de cebimde <gülüyor> bir cebimde bir kömür sokak taşlarının üstüne kömürlen, battı altın üstünde. Tabii bir şiirler yazardın. E, Ondan bir zamanmış. Bir çocuk ilme vakıf olmaksızın yalmasını yıkar, yani o taş yalmasını yıkar Sonra onun üstüne harfleri yazar. Niye yıkar? Temizlensin ama onu ilim öğrenmek için değil, kirlendi ya, yıkacak. Eskiden Sıbyan Mektebi, Çocuk Mektebi dediğimiz her çocuğun sattı düz, üstü düz ve boyalı bir yazı tahtası varmış. E sen de yazsın bir adam, yaz. Harfleri ve cümleleri onun üstüne yazar. Onları öğrendikten sonra tahtayıp, tahtayı yıkayıp, temizler. Sonra gel, ibareleri tahrir edermiş. Yani tekrar tahtaya yazmak demek yok. Hocaya e, tahrir dersi verdiyse, yazılı dersi. Ya tahrir imtihanı der, yazılı imtihanı. Tahrir demiş. Demek ki ilim ve ifanın da iktidası, başlangıcı Nostan ile ve yazı tahtasını yıkamakla başlıyor. Yani ilmini siliyorsun, tekrar öğreniyorsun, tekrar öğreniyorsun, sonra o temiz saatler yüksek malumat yazılıyor. Yazıyorsun, en sonunda da ne oluyor? Yazarın özetini oraya tahrir ediyorsun, yazıyorsun. Öğrendiklerini oraya yazıyorsun yani. İlk, i̇lk yazdıklarını, o harfleri, kelimeleri yazıp, onları sil sil atıyorsun da, sonradan o öğrendiklerini özel oradan tahtaya temiz tabloya yazıyorsun. Temizim ondan ilerliyor. Yağma yıkanacağı vakit oradaki harfler ve nakışları bir defter haline getireceklerini. Yani levhayı bırakıp kitaptan okulacaklarını bilmek gerekir. Demek ki o levhada geçici bir şey, mühim olan kitap, defter. Bilmem hala saplıyormuşsunuz okulda okuduğunuz şeyleri, fakir saplıyorum. Mesela matematiği saplıyorum. <gülüyor> İlkokuldakiler de var mı Yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Meslek konu bir üniversiteye, yani, yani. bayağı zorlayan kocaman diyetler. Birkaç misal daha. Bir evin temelini atacaklara vakit. Evet binaları yıkarlar, atarlar, kaza. Şimdi evet ne? O küçük küçük noktaları o tahtaya yazıyoruz, ilmi öğreniyoruz. O ilmi tahtaya. Ya şey diyoruz, yazıyoruz. Onun o da kafaya gelmiyor, onu defteri kaybediyoruz. Belki o defteri okuyup okuyup yarın onu bir kitap şeklinde sokebileceğiz. Bir evin temelini atacaklar, bak ki evvelki binayı yukarı atarlar. Yerin dibinden, iptida en başta, çamur çıkarırlar. Temel atır ya. Yani kuyu kazarlar ki, Sonunda oradan tatlısuz çekersin diye. Çocukların çocuklar işin sırlını bilmek için hacemetten hacemet biliyorsunuz değil mi biliyorsun hacemetten şöyle sekiz tane bıçağı olan bir kutu malzemeyle üstüne yay var. insan sırtına konuyor. düğmeye basınca yaydan boş yöne sırtta sekiz tane ince çizgi açıyor, ben kanal yani kirli kan akıyor. Kirli kan insan vücudunun dış dış tarafının temiz, içindedir. Kirli kan beş dış dış tarafına, kirli kan akıyor. Buna şimdi kan alır manen eski şekli ya yaşıp tutulurdu, ya da hacamat yapıldırdı. Çocukların köyde eşyalarını bilmediği için hacamattan korkarlar ve. Açkırı bir şey ağırlar tabi. İçişi canı acıyacak, canı yarayacak. Ama faydalı. Kan değişimi olacak. E, kirli kan gidecek, yerin kirli kan girecek. Kan, ağlıyacak kimse, yani çocuğun babası ve annesi ise hacı para verir ve kan çıkan neşlere itibar eder. E, bıçağda itibar eder, işte iyi yaptık falan diye. Bir hamal. Ağır yük altında koşup gider. Hatta o alırgiği başkalarının elinden kapan, ne kalkacaktır. Yük için hamalların kavgasını gör de her işe çalışmanın böyle olduğunu anla. Her işte bir kısmetini kapan için çalışman lazım. Kısmet seni ayarla her zaman, dördün dördün gelmez. Onu dahi bulacaksın. Ağır da olsa, hafif olsa onu bulacaksın. Yük için hamalların kavgasını gör de her işe çalışmanın böyle olduğunu anla. Zordur hayal. Açlıklar, nimetin mukaddemesi. Kitapların başlarında bazen ön söz yazar ya, ön söz, mukaddemi ön söz demekti. Açlıklar, nimetin mukaddemesi. Nimetin öncesi açlıkla başlıyor. Açık olacaksın ki nimeti arayacaksın. Yoksa ki nimet alamazsın. Bu olduğu bu ağırlıklar da rahatın esasıdır. Rahatcede şey ağırlıklar da rahatın esası. O, o çok kötü aslında. Bugün bir, bir kedi sarma bağırıyor, miyam miyam miyam etiyor. Hayvanca ete bak orada ne böyle? Açıyorum, yarın bir şey diyeceğim. Bimden şey aldım, tamam aldım ya, ya. Yani Bekciye verdim, bir kız aldım şöyle. Kedi bir taraftan da gerime sürünüyor bana. Evet. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim yani yani işte açtık, şey <gülüyor> Mesela, bir sanatkar gündüz bir takım ağır ve yorucu işlerle uğraşır. O uğraşma tabii ona <gülüyor> acı gelir doğru tabi. Fakat akşam olup da gündemini alarak evine dönünce kurulmuş bir sofra ve yapılan bir yüzyatla bunu rahat eder ve gündüz yorgunluğunu giderir. Demek ki ağırlık rahatın esası ve sebebi ama ben bunu ağırlığı bir türlü çıkartamadım. Bir Müslümanın da dünyada namaz kılmak, oruç tutmak Harbe gitmek vesaire gibi müshur işlere katlanacak olursa ahirette onlara mukabil, rahat ve nimet olacaktır. Herhalde buradaki ağırlık ağır işler, ağır işler, ağır işler. Onun sonunda rahat edecek. Burada o yorgunluk, yorgunluklara tahammül etmeyenler ise tabii onlardan mahrum kalacaklar ve Allah'ın azabını uğrayacaklardır hem rahat edemeyecekler hem de niye çalışmadın nasibini aramadın direkten Allah'ın azamı nasip aramak da yani nasip de insana aramak da geliyor. armutmuş azamış olmuyor. Onu, onu aramak olur oluyor. Cennet bize gerek gelen, kötü gelen şeylerle cehennem de bizim hoşlandığımız şeylerle Hazırlanmıştır. Şimdi bunu niye yani cennette kötü şeyler var da cehennemde güzel şeyler var. Güzel şey yani kolay, kolaylıklar insanı hep kötüye götür kötü şeyler. Niye? Miras mal çok beter. Çalışmadan algın. Bunlar hep cehennemde cennette bulunuyor. Çünkü rahat hayat yaşadın. Onun pazarını çekeceksin. Korktuğumuz, yapmak istemediğiniz kötü şeylerde cennetle düştü. Şimdi onları, da, onları da zor da olsak yaptık. Helalinden kazandık. Yedik, içtik. Onlar da bizi cennete kıldı. Mesela namaz yaptın. Doğru düz kıldıysan, helalinden kılıyorsan cennet ama zor iş. Belki ama ya. Gel namaz vakti, kedi falan var. Yani bir müdür bir şey uydururuz, namazdan kaçmaya çalışırız. Ama kıldığın zaman da cennet sıra daha yakın. Yapmama kolaydı. Bugünü kılmayı verin. Ha, gazaya bırakın, cehennemi kazandın. yani Cehennemi iyi şeylerden atmışlar, cennette kötü şeylerden atmışlar. İnsana zor şey güzeldir. Hayatını zor şeyler kazanmak güzeldir. Kolay kazama kötüdür. İnsanı tembelliğe kötülüğe alıştırır. Malı görmeden, Ahmet ağabeyi Mehmet'e görmeden bir, bir imzayla işe iş hallettin. Bu, bu, bu, bu güzel bir şey değildir. E, demek vermedin. Ama birbirini çalıştın, onun hakkını kazandın, o güzeldir. Zordur ama cennetisindir an arkadaşlar. keşif. Cennet bize kereh gelen şeylerle, cehennemde bizim hoşlandığımız, cehennemde bizim hoşlandığımız şeyleri hazırlanmıştır. Bu beyit bir, bir hadis-i şerifin tercümesidir. Cennet dünyada hoşa gitmeyecek ve tembelleri tembeleri görecek taat ve ibadatın mükafatı olmak üzere hazırlanmıştır. Cehennem de şehvet peres olanların yani, seyahatının mücazat olarak ben hazırlanmıştır. K kolay işler, kötü işler kolay rahat olur. Cehenneme, ee, öbürgü cennete. E, şimdi, yani şöyle kötü şeyler yapmak, Rahattır. Kolaydır. insan hoşuna gidiyor. Cehennem onları mı döntürmüş? Cennette yapılması doğru işler. Yap onun sevabını kazan. Onları döntürmüştür. Senin yaktığın ateşin mayesi taze daldır. Ateşin <gülüyor> yaktığı kevselle yıkanacaktır. Tadresi şerifte varit olmuştur ki Ümmeti i Muhammed'den bir cemaat cehennemde bir müddet yanıp kömür haline gelip sonra sonra cehennemden çıkaracak ve kevser suyu ile yıkanıp kevser suyu cennette su Yıkanıp temizlendikten sonra cennete girecek. Cennetteki de bunlara cehennemi yun yani cehenneme mensup olanlar diyeceklerdir. Onlar da bu tabirden, bu tabirden mitesi olacaktır için Cenab-ı Hakk'a tazaroda bulunacaklar, yalvaracaklar. Allah da onların bu tabiri ref ve izahı eyleyecektir. Yani bunlar cehennemden gelmedi manasında Allah da edecektir. Aslında galiba hafızım, hafızım mı yoksa cehennemle ya bir cennettekiler bakıyorlar, cennetteki pencereden cennete bakıyorlar. Onlar anaydı falan, kayıtlar hayatları var cennette. Hepsi rahat. Cennetin hak biz. Allah için yanıyoruz. Sizden daha üstünüz. <gülüyor> Allah için yanıyoruz. Ona ona yapma dedi, yaptık yaptık yapmadık. Onun için yanıyoruz biz. Biz sizden daha temiz, ateş temizliyoruz. bu ne cahmeti Çevri Can Hocam sık sık söylerdi. Her kim zindanda minnet çekmişse, şu misalden bilsin de bitireyim. Tekrar. Her kim zindanda minnet çekmişse, o minnet, haram lokma yemenin ve şehvetine tabi olmanın cezasıdır. Kötü işler yaparsan, tabii sen hapse atarlar Her kimde bir köşte devlet ve saadet o saadet bir harbin ve bir minnetin neticesidir. Her kim altın ve gümüşte yani servet sahibi olmakta münferit görürsen, tek başına görürsen, bil ki o kazanmak zahmetine sabredilmiştir. Çalışmış, çalışmış, sabretmiş, kazanmış. Şimdi, burada kötülük. Her kim zindanda minnet çekmişse, o minnet haram lokma ve yemenin ve eşeğmenin tabi olmanca kötü işler yapmış, yakalamış, aftatılmış. Her kimde bir köşte devlet, devlet bu devleti, zenginlik, rahatlık falan ve saadet içindeyse o saadet bir harbin ya bir hafta kazanmış yani mükafıadan veyahut da bir minnetin neticesi zahmet çekmiş, çabalamış, onun o serveti elde etmiş, rahat geçiyor. Her kim altın ve gümüşte yani servet sahibi olmakta mümkün tek başına ise görürsen bir ki o kazanma işine çok çabalamış, sabretmiş, canını işine takmış, çalışmış ve kazanmış, zengin olmuş. Burada onun toplan şey var. Gözü müsebbib et eshab, müseb e, sebeplerin sebeplenene dayanan sebepleri müsebbib sahibi, müsebbib sebeplerin sahibi demektir gözü müsebbibül eshafa nazır olan kimse bunları se sebepsiz görebilir. Sen ki his aleminden sebebi kulak tut. Yani bu sebepleri arayan burada gözü müsebbibül eshafa nazır olan sebepleri arayan kimse bunları sebepsiz görebilir. Sen ki his alemindesin sebebe kulak anlayın. Bu da e, bunu daha güzel inşallah şey bakın. Müsebbib eser, müsebbib hakiki Allah, hakiki müsebbib Allah. Cenab-ı hak bütün sebeplerin sebebi, sebepler yaratan. Bunu göreceksin. Sebepleri yaratan göreceksin, Göre, göreceksin. Sebeplerin sahibini göreceksin. Sebep, sebeplerin müsebbibi Allah'tır. Sebepleri yaratan Allah'tır. Ki sen o sebepleri kullanırken yeni başlayacaksın. Bu alem alemi esbaptır. Bu alem sebepler alemidir. Müsebbibi müsebbibi eshab olan Allah, sebeplerin sahibi olan Allah, sebepleri yaratan olan Allah, her şeyin husure gelmesine diğer bir şeyi sebep kılmıştır. Sebepsiz hiçbir şey olmaz. Mesela kuyudan su çekilecek evvela bir kova, sonra bir ip lazım. Bir ip lazımdır. Zaten sebep de Arapçada ip manasındadır. Daha sonra ipi rahatça çekmek için bir çubuk gerektir. Öyle yani bir, bir silindire sarılan kol yapılı ettiren bir şey, çıkrık odur. Fizik kitaplarında bazen, bizim hitaplarında vardı onlar. Bu kadar sebepten sonra çıkrığı çevirecek bir kimse ise Bir güç iste Ya insan kolu zaten bir, bir motor lazım. O silindiri, dav davun davun basacak bir şey lazım. Sebeplerin sebebi otur <gülüyor> gene ve Hak da Müsebbibin esbaptır. Yani sebepleri bir sebep yaratır, onları da Allah yaratır. Sebeplerin sebebidir. Nuru, nur ilfan ile gözü açılmış olan arifler, ilfan nuru ile bakan, göz açan arifler, sebeplerden evvel müsebbibi görürler. Onu göreceksin ki sebeplerin sebebi anlayacaksın. Sebeplere ehemmiyet vermezler. Her şeyin husulüne, meydana gelmesine sebebi evvel olan, en baştaki sebep olan halktan bilirler. Yani hadiselere hep Allah'ın gözüyle bakmak lazım. Yani biz Allah'ın bir sebebi var deriz, yani bu böyle oldu ama bir sebebi vardır deriz. Demek lazım aslında der. Yani onlara akıl vermekteyse bunu... Bunu Allah böyle istedi, böyle oldu demek lazımdır, bizim aleyhimiz olsun, böyle olsun. Fakat his âleminde bulunanlar, yani işin niyesini erleyenler, o müşahedeye nail olamadıklarından esbabın hiçbirinden müstahinlik alamazlar, illaki sebep alarlar. Niye? Hasta öldü. Niye öldü? Bir sebep, Allah bir sebep, vermiştir, ölmüştür. Ama, nihayet o sebepleri yaratan Allah, öyleyse de onu